Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibetül müttekin ve la utbana illa ala ala zalimin ve alfasigin ve alfacirin. Vassalatu vesselamu Muhammed ve ala ve sahbihi ecma'in. Rabbana iftah beynina ve beyn kavmina bilhaq ve ente khayul fethihin. Ya amfettih Allah meftah bil hayyir. Bahtim bil hayyir. Rabbi yesir ve la tuasir. Rabbi temmim bil hayyir. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli izleyenlerimiz, fedakar dinleyenlerimiz ve buraya kadar teşrif eden kıymetli hanım kardeşlerim, genç kız kardeşlerim, hepinize selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı ve tamamen gönül bağlantılan güzel temennilerimi Onurlu duygularımı takdim ediyorum Aile mektebinde çok büyük Çok önemli bir yer olan Çocuklarımız Gözümüzün nuru O kalbimizin meyvesi olan çocuklarımızı Değişik versiyonlarıyla Değişik yönleriyle Sizlere takdim etmeye devam edeceğim Bu dersimden itibaren de Çocuklarımız ve ibadet hayatı. En önemli görmüş olduğum bu konuyu geniş olarak el almaya çalıştım. Olayların ve hasitlerine her tarafıyla itibat kurmaya çalıştım. Çünkü ülkemizde kavram kısırlığı vardır. Yani kavramları Geniş anlamıyoruz Bizim kavramlarımız Istilahlarımız Kapıları açtığımız anahtar gibidir Anahtarlarımız kırıksa Kilitli kapılar açamayız Bir konularımıza mevzularımıza Hep böyle Temel kavramlarla gireriz İbadet de bunlardan bir tanesidir Herhangi bir yolda giden Kardeşimize mikrofonu uzatsam, ibadet nedir desem, namaz kılmaktır der. Peki ibadet nedir desem, i̇şte camiye gidiyoruz ya der. Yani ibadeti küçük küçük kareler ile gündeme getirmeye çalışırlar. Halbuki ibadet o kadar küçük ele alınacak bir konu değildir. Hele hele çocuklarımız için, Nasıl ki onları kademe kademe fiziken büyüttüğümüz gibi onun kalbini, onun aklını, zihnini, düşünce yapısında aynen böyle vitamin ve kalorisi zengin olan besin maddelerle besler gibi eş değerde büyütmek mecbete değil bir. Bir anne ki çocuğunu sadece büyütüyor onun kalbine yönelik ve onun aklına, zihnine yönelik bir yatırım yapmıyorsa, bu anne, anne olarak çocuğunu sadece büyütüyor. Sadece. Bu büyütmeyi herkes yapar. Ama anne, ruhundan ruh katarcasına, kalbinden kalp katarcasına, manevi kimliğinde, benliğindeki tutmuş olduğu, muhafır etmiş olduğu, o potansiyel güzellikleri, bu bir saygıdır, bu bir sevgidir, bu bir şefkattir, bu bir merhamettir, bu bir iletişimdir, bu bir paylaşımdır. Sayısız güzel nimetleri bazen çocuğunun kulağından, bazen gözünden ona sürekli bir enerji olarak takdim etmek durumunda. Ki çocuğumuzun büyüdükçe ibadet anlayışı gelişsin. İbadet anlayışı dar olan insanlar Dar insanlardır Düşüncesi dar Fikirleri dar Geniş dünyanın insanları değildir Evini dar görürler Hayatı dar görürler onlar Yeryüzünde Hiçbir potansiyel gücün Kalp kadar Önemli bir genişliği olmadığına inanıyoruz Bu muazzam geniş alanı Bir anne hiç olmazsa dünyaya getirmiş olduğu yavrusuna 6 yaşına kadar takdim etsediyorum. Sizden fedakarlık istediğimiz zaman sadece bu kadar. Allah için beni bir din kardeşin kabul et. Sana ricasını, istirhamını en üst seviyede yapan bir insan kabul et. Oturmuş olduğun şehrinin, şehrin müftüsünü kabul et. Gönül Dünyasını bağlamış olduğum bir mürşit kabul et Beni niye korsan ko Hangi statüye korsan ko Ama dost bil Senden bir bir istirhamım var Bütün anneliğinin sanatkarlığını Özelliğini Vereceğin zaman sadece 6 senedir Bu 6 seneyi verdin Gerisi kolay 6 senelik zaman dilimini Kaos olarak Boş olarak bırakacak olursan Dünyanın öğretmenlerini, dünyanın hocalarını getirsen senin vereceğin dünyayı kat iyen veremezler. Bu önemli konu ne yazık ki bu ülkede bir şeye kurban edilmiştir. Daha çocuk büyüyünce. İşte şu başlık var ya, daha çocuk büyüyünce. İşte bizi sınıfta bırakan çocuğumuzun hayatını böyle felaketten felakete götürecek sebepler yığınına dönüştürmüş olan anlayış budur. Daha çocuk büyüyünce. Daha çocuk büyüyünce. Öyleyse bilinçli, şuurlu bir anne olarak insanın yaratılış gayesini bilmesi önemlidir. Çocuklarımız ki doğumundan ölümüne kadar Kendisine 114 sure gönderilmiş. Hani halkımızın güzel öğrenmesi açısından da bir rakam boyutu getirilmiş. 6.666 ayet. Kur'an'da bu kadar ayet yok ama bir kısmı alttan bir kısmı üstten ama halkımız kolay ezberlesin diyerek böyle bir ifade ihtiyaç ihtiyaç duyulmuş. Kur'an'da kaç ayet var demişler? 6.666 ayet. Şimdi anne düşünmesi lazım. Benim 6 aylık yavrum 6666 ayeti muhatap. 3 yaşına başla, üç yaşına basan yavrum 114 sureyle buluşacak. Rabbimin katından göndermiş olduğu o rabbani ilahi mektupla çocuğum büyüyecek, gelişecek. Hayatını onlarla donatacak. Bundan dolayı Rabbim de kitabına sahip çıkmış, kitabını okumuş, kitabını öğrenmiş yavrumu benim kucağımdan kendi cennetini al alı verecek. İşte annenin en alt limit limit olarak düşüncesi, sevgi dolu, merhamet dolu düşüncesi buradan başlar. Çocuğumuza yönelik yüce Allah'ın katından göndermiş olduğu bu Kur'an-ı Kerim. Onun için ibadet kimliğimizi çocuğunuzu oturduğumuz zaman pencereden baktırarak esen rüzgarları göstererek, yağan karlara Yağmurlara onları şahit tutarak bakar mısın yavrum? Onlara bir coğrafya öğretmeni gibi ders vererek işte şu yağmuru yağdıran bir kuvvet var. Bu rüzgarı estiren bir kuvvet var. Göğsümden sonra emdirmiş olduğum sütü senin midende hazmettiren bir güç var, bir kuvvet var yavrum. Bir zamanlar sen benim göğsümden süt emiyordun. Ben sana hiçbir zaman... Yüce Allah'ın bana müddet vermiş ol, O zaman diliminde Sütümden başka sütleri münasip görmedim yavrum Böyle çocukla Onun anlayacağı dilden Konuşa konuşa Çocuklarımızı Öyle bir hayatın içerisine formata sokuyoruz ki Ona ibadet Şuurunu takdim etmek istiyoruz Sen Allah'a kul olacaksın Allah'a evet diyeceksin Ben sana diyorum ki Ayşe kızım, buyur anne." dediğin gibi Rabbim de gün gelecek sana. "Kulum Ayşe deyince buyur ya Rabbi. La ya Rabbi diyeceksin sen de. Bunu alıştırmak. Buyur ya Rabbi. Emrin başım gözüm üstüne. Farzın başım gözüm üstüne. Peygamberim seni dinliyorum. Sünnetin, hadislerin başım gözüm üstüne. Ale ras ve'l ayn diyebilecek bir kıvama getirmek. Hani ibadet hadi oğlum. İslam'ın şartı kaç? İşte beştir. İman şartı katılmıştır. Bu gibi klasik böyle bir nevi mekanik bilgi olarak değil. Daha çocuğumuzun 3 yaşındaki, 4 yaşındaki, 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuğumuzun yaş limitine göre bir seviyemizi ayarlamak, gönül frekansımızı, zeka frekansımızı, mesaj frekansımızı ayarlayarak çocukla bir alışverişe girmek. Böyle mest olacak çocuğumuz böyle. Örnekler vere, vere. Alim güzel yavrum bak bakayım annene bak. Bizi yaratan Allah benim buraya kaş, kumla da kaş. Bak buraya kıllar kumuş. Ne kadar güzelleştirmiş değil mi? Ama burada yok. Bak burada da yok yavrum. Burada kıl var ama burada yok. Bunu kim yapmış yavrum? Söyle bakayım. Allah yapmış. Yani bir kaş, bir dudak. Bak buradan açıyoruz, yemek yiyoruz, su içiyoruz. Allah buna şafeteyin diyor, iki dudak diyor. Buraya kulak diyor allah Teala Bak bunlar bizim işitme duyurganlarımız. Ali Duydun mu beni, beni ki Nasıl duydun yavrum Küçük küçük örnekleri vere vere Allah'la Ali'yi Allah'la Ayşe'yi bir tanıştırmak Tanıştırıyorsun onu da. Biz camiyi tarif ettiğin gibi Lateş bir Bir okulu tarif ettiğin gibi Yapmış olun bir pastayı tarif ettiğin gibi bir babasını ona tarif ettiğin gibi Büyük ablasını ona tanıttığın gibi Allah'ı da zatıyla tanıtamazsın Ama sıfatlarıyla Fiilleriyle merhameti budur Affetmesi budur Bağışı budur işitmesi böyle olur Görmesi bize benzemez ama görür işitmesi bize benzemez ama işitir Allah her şeyi görür Her şeyi, her şeyi bilir yavrum Yani çocuğunuzu dıktırmadan Usandırmadan ona böyle En sevinecek bir gıda verir gibi en sevinecek bir çocuk oyuncağı verir gibi formatını yakala ve inandığın Allah'ı tanıt, anlat, aktar. Bir düşünece şimdi. Sana bir soru soracağım. Akşamleyin beyin geldiğinde, baban geldiğinde desek sana Ayşe, kızım Allah inanıyorsun değil mi? Tabi inanıyorum. inanıyorum. Babacığım elbette inanıyorum. Peki yavrum. İnandığın Allah'ı bana yarım saat anlatabilir misin? Bak sağ tutacağım. Tam saate başladım. İnandığın Allah'ı bana tam yarım saat anlatacaksın. Eğer bir kızımız, lise sonunda okuyan bir kızımız inandığı Allah'ı tam yarım saat hiç durmadan anlatırsa ben bu kızı tebrik ederim. Bu kızın babasını tebrik ederim. Anasını daha fazla tebrik ederim. Nerede? Nerede? Allah'ın adı işte Allah işte Allah işte yarattı bizi büyüttü Allah bu yani 3-5 cümleyi geçmez isimlerini sıfatlarını o güzel 99 esmasının manasını mesajını bütün bunları onu bırakınız siz akşamleyin eve gittiğiniz zaman 13 yıllık evlemiş olduğunuz beyninizi Allah aşkına sorun Dein ki efendi Ahmet efendi senden bir ricam var bugün hayırlı hatun işte bugün bir hocayı dinlediğimde bize bir görev verdi, dedi ki ''Akşam beyin, evinize gelen kocanız çayını içsin, kahvesini içsin, bana bir soru sorun.'' ''Efendi, 13 yıllık ben senin hanımına, senden de çok memnunum, Allah senden razı olsun ama senden bir ricam olacak.'' ''Buyur hatun, inandığın Allah'ı değişik yönlerle bana bir satan atabilir misin?'' Emno sana en sevdiğin tatlı yapacağım yarın. Bir saat. Bak senden başka istemiyorum. 13 seneden beri sana böyle bir soru sordum mu? Bana sadece inandığın Allah'ı bir saat 60 dakika anlatacaksın. Ben de saatimi bakıyorum bak. Buyur. Göreceksin ki 13 yıllık kocan inandığı Allah'ı sana 10 dakika tanıyacaktır. Bundan dolayı bizim çocuklarımıza ibadet kimliğini aşılayalım. İbadeti onlara iyi kavratalım. Ölünceye kadar o bilgiyle Allah'a kulluk yapsın. İşte bu gerekçeyle ben bu konuyu biraz detaya almak istiyorum. 5-6 dersimizi alacak bu konu çünkü. Değişik versiyonlarla gündeme getirmiş oldum. Ve bu takdim edeceğim bilgiler de şimdiye kadar okuduğum çok dini kitaplar dahil. Bu şekilde göremedim ben klasik. Namazı, namazın emret diyor. Namaz 7 yaşına gelen çocuğa namazı emret. 10 yaşına gelince kılmazsa dövver. Tam hadis-i şerif bu. Buhari'den geçiyor diyor. Kapatıyorsun. Altyapısı yok. Bir çocuğumuza ibadeti öyle bir kazandıralım ki Allah'ın emirleri o gönül dünyasında mıknatıs gibi çeksin. Bütün farzları, vacipleri, sünnetleri çocuğumuz kendisine doğru mıknatık gibi çekmeye başlasın. Ama ona inandırmak, onu ikna etmek durumundayız. Öyleyse bak yavrum, Allah bizi iki sebebe dayatarak yaratmış. Bir ona kulluk yapacağız. İki ona halifelik yapacağız. Tamam mı kız? Tamam mı yavrum? Cümleyi verdik. Neymiş tekrar söyleyelim? Söyle bakayım. Allah Bizi yaratma sebebini açıklamış Yoksa bizi böyle Ye iş gez dolaş sonra öl Böyle şey olabilir mi Allah bizi Kendisine kul Olmamız için yaratmış İbadet için yaratmış İki Yüce Allah Bizi yeryüzüne Halifelik yapmak için yaratmış Bunu böyle dedikten sonra için açacaksın şimdi Ne diyorsunuz Yavrum Güzel çocuğum Güzel kızım Bak bizim bir bedenimiz var Görüyor musun bedenimizi Elimiz var ayakların var böyle Gözümüz kulağımız bak Tartılsak sen 15 kilo gelsin 30 kilo gelsin ben 40-50 kilo geliyorum Şu bedenimizle Yaptığımız bir takım görevler vardır Vazifeler vardır Bir 2 Bir de bizim aklımız var, düşünce var Zihnimiz var Tefekkür ettiğimiz, düşündüğümüz, aklettiğimiz başka bir güzelliğimiz vardır. O aklımızla da yaptığımız bir takım faaliyetler vardır. Bir de bizim göremediğimiz, doktorların göremediği ama imanın karargahı olan, adresi olan, evi olan bir yerim var. Kalbimiz. Bir de işte gelirimiz vardır bizim. Paramız vardır, koyunlar vardır, keçiler vardır, develer vardır. Babanın olduğu maaş vardır. Benim gelirim vardır bak bileziğim vardır Altın vardır bunlar i̇şte Bunlar da mali yönlerle Öyleyse şu bedenimizle Aklımızla Kalbimizle Ve malımızla yapacağımız Vazifelere ibadet denir tamam mı yavrum Bu bileziğimin İbadetini sen göreceksin Bak bir sene gelsin göreceksin Belli bir miktardan sonra Buradan ben zekat vereceğim güzel çocuğum Rabbim böyle istiyor çünkü Veyahut da sen büyüdüğün zaman bunları daha iyi anlayacaksın. İyi kavrayacaksın. Bunları vere vere. İkincisi bir de Cenab-ı Allah bizden halifelik bekliyor. Halifelik demek yavrum düzeltmek demektir. Islah demektir. Temizlemek demektir. Düzen ve intizama sokmak demektir. Yeryüzünün tamamını, yürüdüğümüz yolları, gittiğimiz parkı, bahçeleri. Ya ne var ne yok. Yergüzü coğrafyasında arıza gördüğümüz, yamuk gördüğümüz, problem gördüğümüz her şeyi düzeltmek, ıslah etmek, güzelleştirmek mücadelesiyle biz ne yapıyoruz? Cenab-ı Allah'a ne yapıyoruz? Halifelik yapıyoruz. Hem ibadet hem de ıslah ediyoruz. Yergüzünü, toprağı, tarlaları, taşları her şeyi ıslah etmek temizlemek, denizinden tut, dağlara, tepelere varıncaya kadar bütün bu görevleri yapmamızda Allah bize halife diyor. Ve sonra bizim biraz evvel sürdük ya yavrum, gönlümüzle, beynimizle, bedenimizle, malımızla yapacağımız bir takım vazifeler var ki bunun adı kulluktur, ibadettir. İşte ibadet bu. Diyorsunuz. Artık siz çocuğunuzun seviyesini, yaş oranını Çevre şartlarını, akraba şartlarını hepsini sabah katacaksınız. Bütün bunları gözden geçirerek yavrumuza ibadetin tarifini onun anlayacağı bir şekilde güzelleştirmek, ortaya koymak. Bak yavrum, Allah'ımız Kur'an'ında İsra Suresinin 44. ne diyor ki, Yedi kat semalar, bir o kadar yeryüzü. Sema ile yer arasında ne var ne yok. Hepsi Allah tesbih edermiş. Bak güzel çocuğum ben bunu anlatacağım şimdi. Mesela şu anda elimi vuruyorum. Bu masadaki bir ses duydun değil mi yavrum? Duydum. Bu ses bize göre mekanik bir sestir. Ama bir ağacın rüzgar sebebiyle eğilmesi, kalkması, rüzgar aracıyla harekete geçmiş olması... O ağacın Allah'a bir ibadetidir. Ama bizim gibi biz ona ibadet demiyoruz. Ama Allah onlara tesbih diyor. Tesbih. Bak yavrum şu pencereyi açar mısın? Açtım anneciğim. Bir rüzgar sür değil mi? Uğultu geliyor. İşte o rüzgar Allah-u Teala'ya tesbihte bulunuyor. Yani ibadet diyor. Bizim Allah'a kulluk yaptığımız gibi... Hocalarımızın, müftülerimizin, öğretmenlerimizin, hakemlerimizin, savcılarımızın, bekçilerimizin, polislerimizin, annelerimizin, kızlarımızın hepsinin ibadet yaptığı gibi onlar da Cenab-ı Allah görevini ifa ediyorlar. Bakıyorum başka bir örnek daha vereceğim. Hani bir ipek böceği vardır. İpek böceğini bilirsin demiyor? İpek böceği. İpek böceği değil? İpek üretir. İpek böceğinin ipek üretmesi İpek böceğinin Allah'a tesbihatıdır. Allah ona bir görev vermiş. Ey ipek böceği senin vazifen ipek üretmektir. Ey kobra yılanı senin vazifen ne? Sende zehir üreteceksin. Bak her bir yarattığı varlığa Cenab-ı Allah bir görev veriyor. Hani biraz evvel e, derslerine evvel söylemiştim. Bulutları sıkıştırıyor Allah Ey bulutlar talimat veriyor. Yağmur yağacak yerlere gidiyorlar. Yüce Allah'ın talimatıyla yağmur indiriyorlar. Kar indiriyorlar. Dolu indiriyorlar. Yani şu kainatta çocuğum. Kaleminden tut çantana. Mutfağımızdan tut çamaşır makinesine. Oturmuş olduğumuz evimizin duvarından, tabarından, tabarından tut tarlamıza, yoncamıza, varıncaya kadar. Ne kadar eşya, madde var? Gördüğünüz, göremediğiniz hepsi kendi frekanslarıyla Cenab-ı Allah'a ne yapmaktalar? Tesbihte bulunmaktalar. İşte ibadet budur. Yeryüzünde hiçbir varlığın tesbih yapmadığını göremezsin benim yavrum. Onların ibadeti bu. Demek ki sineklerde, arılarda, yılanlarda, aslanlarda, kaplanlarda, ağaçlarda, çiçeklerde, bahçeler ne var ne yok hepsi Allahu Teala'yı Tesbih etmektedir. Tamam güzel çocuğum diye sürekli çocuğunuzu böyle motife yapıyorsunuz. Yavrucuğum benim. Güzel yavrum dedikçe o duyurganlar organlarına daha cömertçe açmaya başlıyor. Böyle e, mekanik bir şey gibi. İyi dinle. Sağ sıra bakma. Ben ne diyorum burada? Sen nereye bakıyorsun? Bakma Yok. Sürekli yavrucuğum. Kuzucuğum. Ciğerparem. Gözümün nur benim. Bir tanem. Usandıysan sana istersen bir bardak çay yapayım. İster misin? Çocuğumuzu ibadet kimliğiyle, namaz kimliğiyle alıştırmak için artık öyle bir noktaya kadar geliyoruz ki hayran neciğim? Konuşmak. Konuş, konuş, konuş. Sürekli bunu söylemeye çalışıyorum. İbadet hayatımızdaki, ibadet hayatımızdaki en güzel çocuğumuza vereceğimiz bu örneklerde tüm tabiatın kendi diliyle Tekrar tekrar söylüyorum Tabiatın Kainatın Gördüğümüz göremediğimiz Duyduğumuz duyamadığımız Bildiğimiz bilemediğimiz Afrika ormanlarında Balta girmedik ormanlarda Sürüngenlerden tutun Bugün hayvanat bahçesinde görmüş olduğumuz Maymunlara varıncaya kadar Hepsinin yüce Allah'a karşı Kendilerine uygun bir görevleri vardır Bunun adına Kur'an tesbih diyor Tesbih Bulutlar da tesbih eder, yağmur tesbih eder. Gökyüzünün gürlemesi bir tespittir, şimşek bir tespihtir. Yani kızım, kızım yavrum sen okudun mu fizikte? Hani atom var diye atom, eşyanın en küçüğü, çekirdek var, elektronlar var. Elektron freni çekirdek döner durur. Eşyanın en küçüğünde dahi bir hareket vardır. Eşyanın en küçüğü atom olduğuna göre atom da kendi büngesinde Cenab-ı Allah'a ne yapmaktadır? Tesbihatta bulunmaktadır. Öyleyse tekrarlayalım yavrumcığım dersimizi. Kainatta Allah'a karşı tesbih görevinin yapmayan hiçbir kimse, hiçbir varlık yoktur. Herkes Cenab-ı Allah ibadet halindedir. İşte insanlık için ibadet kavramı nasıl doğal ve normal kullanılıyorsa insanın dışındaki varlıkların yapmış olduğu ibadete Cenab-ı Allah ibadet demiyor da ne diyor? Tesbih diyor sadece. Tesbih diyor. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde, kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Bak güzel çocuğum, Yunus ne diyordu? Sordum sarı çiçeğe. Sen beni bilir misin? Çiçek ey dermiş derviş baba. Sen Yunus değil misin? Bak burada Yunus çiçekle konuşuyor. Yani çiçeğin bir tesbihat içerisinde zikir halinde olduğunu ...bizim şairimiz Yunus Tadü'yle getirmektedir. Alttan girerek, sağdan girerek... ...gök gürlemesinden, şimşeğinden tutun... ...esed rüzgarından... ...beyinizin, babanızın pazardan getirmiş olduğu... ...elmasından, portakaldan narenciyesinden, ...yani başındaki eşarbından varıncaya kadar... ...bunlar bir zamanlar tarlalarda... ...pamuk idi... ...veya hayvanların sırtında yün idi... ...şimdi annenin sırtında ne oldu... ...bir pardiyosu oldu... veya da entari oldu... ...veya eşarp oldu... Bunlar da tesbihat içerisinde. Bütün tesbihatımızı, zikrimizi, evradımızı, ibadet taatımızı bu zengin bir vizyonla çocuğumuzun gönlüne, o minnacık kalbine kademe kademe aşama aşama intikal etmeliyiz ki çocuğumuza sorarak ibadet nedir? Allah'a karşı bedenimizle, gönlümüzle, düşüncemizle ve malımızla ne yapmak? Görevimizi yapmak. İstedikleri emirlere karşı Hemen cevabımızı müsbet olarak Cenab-ı Allah'a iletmek diyoruz. Bunu niye yapıyorum yavrum biliyor musun? Diyorsun. Bunu niye yapıyorum? Çünkü Cenab-ı Allah Nahu suresinin 78. ayetinde Sen bir zamanlar benim karnımdaydın. Sonra Rabbimin izni ve müsaadesiyle sen dışarı çıktın. Cenab-ı Allah seni yer gönderdi. Siz analarınızın karnından çıktığınızda hiçbir şey bilmiyordu diyor Allahu Teala. Ama yüce Allah hiçbir şey bilmeyen sana ne vermiş? Ve sema ve el basara ve Sana kalpler vermiş. Gözler vermiş. Kulaklar vermiş yavrum. Şimdi Rabbim diyor ki ey anne, ey sorumlu insan Sıfır kilometre olarak kucağına vermiş olduğun bu yavrunu kalbinden, gözünden, kulağından eğiteceksin. O organlarını çocukların bana isyan etmeyecek ve bana itaat edecekler ki ben de evladını, kızını şükredenlerden sayayım. Eğer çocuğunun kulağını şükreder hale sokmazsan ey anne, baba, eğitimci, eğer dünyaya getirmiş olduğun çocuğunun gözünü şükredenlerden kılmazsan Cenab-ı Allah o gözüne şükretmezse, eğer yaratmış olduğum kalbini Yaratıcısına karşı Şükür de değil de isyanda kullanacak olursa Çek gönlünü cezasındır allah Teala Yüce Allah Dünyaya getirmiş olduğu Sebep olarak annesinin Karnından dünya çıkartmış olduğu Bu güzel kız veya erkek yavrusunun Beden dünyasında Üç frekans yaratmış Kulaklar Gözler ve kalpler Umulur ki O organları işlersiniz de O organlarla yavrularınız Allah'a şükreder Teşekkür eder Bunun zıplı nedir? Nankörlüktür Ya nankörlük yapacak olursa Kulağıyla Gözüyle, kalbiyle Bir şey duysa istemiyorum Yapmıyorum, yapmayacağım Reddediyorum derse Gözüyle görmedim Gör, Bakıyor ama görmüyor sen gözüyle onu Allah Teala hazlamadın ki. Kalbiyle çocuğunu Allah hazlamadın ki. Bunların faturasını kime çıkartacaksın? Medyaya mı? Televizyona mı? Kime? Yok. İlk fatura çıkaracak adres anne ve babadır. Bu ciddi ve önemli bir konu hiç şakaya gelmez. Her ne kadar çocuklarla anne arasındaki iletişimin dozajını küçülterek, hafifleterek Basit basit cümleler kuruyorum ama olayın ciddiyeti her zaman için bizi kuşatmış durumdadır şu anda. Kıymetli kardeşlerim İşte insanı her çeşit, her cins, her türlü ibadete hazırlayan temel etken namazdır. Yani biraz daha ifade edecek olursam, 6000 bin küsur ayetin hakkını vermeye sebep namazdır. Çünkü namazın alt, altı bin küsur ayet irtibatı vardır. Böyle algılamak lazım. Namaz yüce Allah'ın bütün farzlarının, emirlerinin, talimatlarının, mubahlarının, nasihatlarının, tavsiyelerinin hepsinin adeta bileşkesi de tek caizdir. Çocuğunuzu ibadete ancak namazla kavuşturabilirsiniz. Ama önce namazı kavrayalım. İyi kavrayalım gerisi kolay. Bu kolaylığı elde etmek için tekrar söylüyorum. Her çeşit ibadete insanı hazırlayan neymiş? Namaz ibadetidir. Tabiri caizse yani hac bir lokaldir diyelim. Kurban kesmek bir lokaldir. Oruç tutmak bir lokaldir. Yani bir senede bir defa bir ay oruç tutuyorsunuz. O da ibadet. Ama namazın kıldığımız namazın İletişim ve irtibat ile bulunmadığı tek bir ibadet yoktur. Herkese her şeyi irtibat halindedir. Çocuğumuza öyle bir namaz aşılayacağız ki, Bu çocuğumuza yani, Bugün en çok içimizi çekerek, Elimiz dizimiz olarak Çocuğum 15 yaşına geldi namaz kılmıyor. Ne yapabilirim? İşte biz sizi bu acı sonla buluşturmak istemiyoruz. Bu sunacağım, Çocuk ve ibadet arasındaki diyaloğu, iletişimi iyi anlar, iyi kavrar ve yerine getirecek olursak hiç gerek yok. Belki çocuğun seni namaza davetecektir. Ben kendim bu kadar inandırdım konuya çünkü. Önce inandım, şu anlattığım cümlelerin hepsine inandım. İnanıyorum ki her birinin kalbinde yeri vardır, zihninde yeri vardır. Bu inandığım, tasdik ettiğim konuları tâcesizlerle işte, şu anda paylaşıyorum. Bu önemli görevi, yani ibadet, yani namaz görevini yapmamızda oturduğumuz evlerin fonksiyonu, yani tesir çok büyüktür. İşte en büyük sıkıntı bir tanesi bu. Kıymetli kardeşlerim. Şimdi cumadan cumaya namaz kılan bir babanın evladı. Beş yaşındaki evlat. 3 yaşındaki evlat 6 yaşındaki evlat Babasını annesini namaz kılarken Görmezse ne olacak? Çünkü çocuk Belli bir Yaştan sonra 6 yaşına kadar sürekli Taklit eder. Taklit eder çocuğu. Kimi annesini babasını. Ama her şeyle taklit eder. Bunun başında namaz gelir. Gel gör ki Bu çocuğumuzun Oturmuş olduğu evde Baba namaz kılmıyor Anne namaz kılmıyor Biz bu çocuğu ne yapacağız şimdi? Namaz kılan bir annenin Namaz kılan bir babanın Duyu organlarına ve Duyu duygularına Bunları yerleştirmeye çalışıyorum Peki Çocuğun annesinin babası babasının namaz yoksa ne olacak? Konunun önemini, ciddiyetini Kur'an-ı Kerim tablolaştırmış bize. Hem de nereden biliyor musunuz? İsrailoğullarından. İsrailoğulları, Hz. Musa Aleyhisselam'a verilen bir kavmin adıdır biliyorsunuz. İsrailoğulların başındaki devlet başkanı adı da 2. Ramses. Sıfatı Fıraun. Fıravun despot bir adam. Zalim bir adam. Gözünü kan bürümüş olan bir devlet başkanı. Hani bazen böyle şu anda ekranlarda haberlerde izliyorsunuz ya. Tunus'ta da görürük. Bazı dünya devletlerinde halkına zulmedip edip zamanla zulümde zulüm kanda boğulan liderler vardır böyle. Öldürmüş. Stalin gibi, Lenin gibi 65 milyon insanın canına kıymış olan zalim diktatörler gelmiş geçmiştir. Yeryüzünde en büyük terörist, en büyük anarşist Fraun'dur. Orijinal bir yapıya sahip. Yeryüzünden şu anda gördüğünüz tüm anarşistler Teröristler hepsi bir araya gelse Frawun zor yaparlar. Bu kadar katlar zalim bir adam. Bir tarafta da İsrailoğulları. İsrailoğullar yalvarıyorlar, yakarıyorlar, Ya Rabbi diyorlar, ne olursun bizi rahmetinle bu inkar topluluğundan Frawundan kurtar. Rivayete göre 650 bin kişi. 650 bin kişilik bir nüfus adeta Musa'nın, Hazreti Harun'un Rabbi olan Allah'a el kaldırarak dua ediyorlar. Ya Rabbi ne olursun bizi bu diktatör zalim insanların zulmünden ve kendilerini bizi kurtar Ya Rabbi diyorlar. Ve başlarında iki peygamber var. Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun. Manzara bu, tablo bu. Rabbimiz merhametiyle, lütfuyla İsrailoğulların duasını kabul ediyor. Ve sonra onlara kurtuluş formülünü, kurtuluş çaresini Musa aleyhisselam aracıyla intikal ettiriyor. Ey Musa! Mısır'da kavminiz için Evler hazırlayın. Evleriniz namazgah haline gelsin. Ve namazgah haline getirdiğiniz evlerde ise namazı hakkıyla eda edin. Ey Musa. Mümin kullarımı müjdele diyor. Böyle yaparsanız kurtulursunuz. Allah Allah. Yer coğrafyasında bugün Rusyasından tutunuz ta İngiltere'sine Amerika'na varıncaya kadar Küba'dan tutunuz yani halkı eni minneten devletlere varıncaya kadar kurtuluş nereden olacak diyorsanız Allah'ın orijinal formülü budur. Bir insan oturduğu evi namazga haline sokmadığı müddetçe ve o evde namaz kılmadı müddetçe kurtuluş yoktur diyorlar arkadaşlar. Bütün müfessirlerin orta kanatı budur. İsrailoğullarının kurtuluş formülünü Allah namaz kılmadan başlatmıştır. Bu kadar önemli bir konu. İsterseniz Yunus suresinin 87. ayetini eve vardığınız zaman veyahut da hemen dersimden sonra Kütüphaneden açın bir teftir kitabını lütfen Yunus suresinin 87. ayetini okuyun. Ve çocuklarınızla alakalı çocuklarınıza yönelik ahiret hayatında rezil ve rüşva olmak istemiyorsak bir anne ve baba olarak lütfen işe kendimizden başlayarak bu görevi lütfen bir daha gözden geçirin. Allah için söylüyorum. De. Bir kardeşiniz olarak bir gün mutlaka öleceğiz. Bu alemden bir ebedi aleme gideceğiz. Ve mizan başında da Cenab-ı Allah'ın bize ilk soracağı şey namazdır. Eğer namaz imtihandan yakayı kurtardırsak diğeri çok kolay. Eğer namazda eğer zorlanırsak diğer amellerden mümkün değil ki yap başımızı alıp da kurtarabilelim. Bu kadar önemli olan bir konuyu işte minnacık 0-6 yaş arasındaki yavrularımıza empoze yapmak, Onların NFC dünyalarına, subjektif dünyalarına, benliklerine, karakterlerine, kişilik yapılarına iyice yerleştirmek annenin, babanın temel vazifesidir. Bu önemli konuyu daha geniş örneklerle inşallah size takdim edeceğim. Ancak bunun bir ön söz olarak çocuklarımıza ibadet aşılama konusunu bir mesajın ön sözü olarak, mukaddimesi olarak kabul etmenizi temenni diyor. Her birinizi Allah'la barışmanın temel fonksiyonu namazla başlar, duayla başlar, niyazla başlar sözümüzle cümlenizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Geleceğinizin günleri, zaman, ay besenleri sizi Allah'a yaklaştıracak ibadetlerle, taatlarla, tesbihatlarla buluşsun, kaynasın kıymetli kardeşlerim. Teşekkür ediyorum.